Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an bayramının özellikleri. İslam'da iki bayram var. Bir Ramazan bayramı, diğeri de Kur'an bayramı. Ramazan bayramı Şevayi'nin birinci günü girmiş oluyor. Kur'an bayramı da ayının onuncu günü girmiş oluyor. Ramazan bayramının arefesi yok İslam'da. Bugün Ramazandır yani. Bir frakta yok onun böyle. Kur'an bayramına girince Kur'an bayramının arefe günü vardır. Arefe günü de çok deli bir gündür. Veya'nın bir Kur'an-ı Kerim'inde Veli-i güne yemin olsun Veya'nın biri zil ilk 10 günü daha da kıymetidir. İşte bulunduğumuz ay, bu ay zil Bu ayın 8. gününe yem Terbiye deniyor. yem terviye, Terbiye, Terbiye günü. 9. güne de i arafe deniyor, arafe günü. 10. günlerde de i Nahr deniyor. Kurban günü, Baren günü anlamına geliyor. Şimdi, önce bakalım inşallah, Arefe gününün özelliği nedir, diğeri nedir, Arefe gününün? Hacılar, hacı adayları daha doğrusu, terbiye günü. Terbiye, Arap'den bir gün öncesi terbiye deniyor. Hacılar terbiye günü Bekki'ye i Mükerreme'de sabah sonra bina üzere yola çıkarlar. Bu şeriat onun budur. Bu tabi uygular mey fazlasıyla ama şeriat onun budur böyle. Yani terbiye günü hacılar Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'a sabahın cemaati kılarlar. Hürtuk'tan sonra İramlı olarak yani hac görevi başlamak üzere telriye getirerek binaya çıkarlar. Bu tabi nedir? İslam'ın 5 şartı biri de hacdır. Hac, hac görevi de İslam'ın bir şiarıdır. Beytullah tafif edilir. Bina'ya çıkılır. Ondan sonra artık gidecek Hacılar hacı adayları mineye varınca orada kalırlar. Orada beş vakit namaz kılmak da sünnettir. Yani teriye günü öğün namazı, ikindi, akşam yastı, arife günü de sabah namazı orada kalınır, beş vakit olur. Gerçekte Kabe o azamın namaz kılmak. Binadan eftal ama fakat bugün o gün için yine daha eftal. Peygamber yaptığı için Aleyhisselat edilir. Daha eftaldir. Arafi günü sabah namazı binada konudan sonra orada Arafa'da çıkılıyor. Tabi günümüzde çok yoğun olduğu için ki milyonların taşınması Arafi günü imkansız olduğu için Teriye günden de Arap'ta taşınır günümüzde. Ama kim bir kafleye bağlı değilse, kendisi müstakile bağımsızsa, onda bunu yapmaları uygundur. Mina'dan Arife günü savruluktan sonra Arap'a da çıkılmaya başlanır. Haftanın en değerli günü Cuma günüdür. Üzerine güneşin doğduğu adı geliyor. En değerli gün cuma günüdür, haftanın. Yılın en değerli günü de Kurban arefeci günü demektir. Arefe günü en hafta günü, o da yılda bir olur. Arefe günü. Eğer arefe günü cuma den gelirse o zaman ne olur? Sındır olur mu? 70 kat daha faziletli olur. Uyur ki Haç'ta Hacı Ekber olur. Uyur ki Haç'ta Hacı Ekber olur böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti yaptığı yıl Hacı Ekber olmuştu. Arabada giderken de binada da giderken de yolda da devamlı orada telbiye getirilir. Telbiye getirir. Lebbey, getirilir. Lebbey getirilir. Lebbeyk, Allah'ım Lebbeyk diye telbiye getirirler böyle. Yani erkekler seçli, bağırarak, sünnettir bu. Hanımlar sessizce getirirler böyle. O gün o yollarda en faziletli ibadet, zikir yollarda hep telbiyedir. Durunca, yürüyünce, kabile karşılaşınca, namazın akabinde devamlarda telbiye getirilir. Arafat'ın özel nedir Arafat'ın muhteremler? Hacı üç, Hacı üç farzı vardır. Üç tane farz, farz da vardır. Hanefi'de. Çahil daha fazla. Bu üç farzın biri ihram giymektir. İhramı mikatta giymek vaciptir. Eğer mikat geçirmişse, dönemezse sonradan bir ihramını giyer Burada kurban kesmesi cezalı olmuş gerekiyor burada İran farzdır, şarttır yani. İkinci farzı Arefe günü Arafat'ta vakfedir. Vakfe. Bu lahis madde El Hacci Arefe. -eh. Pisolla yarasıyola nedir haç? Öyle buyurdu, hac? Öyle böyle de El Hacci Arefe. -eh. Hac Arefe demektir. Yani haccin özü, direği, temeli Arafi günü orada bulmak muhteşemler. Gerçekten Arafi günü Arafat'ta. Arafat'ta. O obada. Tabi orada bir dağ var orada, Tepe var dağdır Adı Cebel-i Rahme. Rahmet dağı. Ona yakın olmak eftali, üstündür. E, en değerli gün orada Arafi günüdür hacında. Yani yılın en kıymetli günü o günüdür. Peygamber ruhaniyeti orada. Kutuplar orada muhteremler. Bakın evliyolar varsa yeryüzünde hepsini, ya bedenler rüyat ruhani olarak orada bunlar böyle. Tabi önce Allah'ın salih kulları, sadık kulları, aşık kulları, ihlaslı kulları, Allah'a yananlar hep orada. Böyle. Tabi hiç kuşkusuz bir cevizde cevizle tabi çürüt olur. İşleyen tabi Sürüt olabilir muhteremler. Ama genellemede evlullah hep orada muhteremler. Hızır Aleyhisselam orada. Nice aşıklar, sahneler hep orada. Bir kimse eğer Arafat'a yetişemese, o bile hasta olsa, hastane kaldırılsa, işi şey olsa, olursa, o sahnacı yandı muhteremler. hac olmuyor böyle. 100 tane demekse de hadi vermiyor. Ne zaman arife günü Zeval'den sonra başlıyor. Zeval'den sonra. Ne dedi zaman öyle vakti. Yani güneşin kayma noktası vardır tepede. Güneş tepede kaydı mı? Buna Zeval denir. Öyle vaktidir bu. Bir kimse öyle baktan sonra ertesi günü fecr'e kadar imsak olana kadar orada Arafat'a gidebilirse, o sancı oluyor. Hatta bir kimse hasta bile olsa, velev ki baygın olsa, kişi komoda olsa, bu kişiyi yakınları, arkadaşları ilginleştirebilecekler bununla, bu kişi ambulansa, şunla bunda tavsiyeyle Arafat meydana götürülebilirse, ama baygın, kendi bilmiyor, olsun. Orada biraz durdu mu, gene acı olabilir bunun için e, bunlar tabii tabi insan söylemeli arkadaşlarına da. Olabilir ya der, mesela hasıl olsun öfet gerekiyor oraya. Demek ki zevalden sonra başlıyor. O günü gülüşmede batması gerekiyor. Bu da vaciptir. Eğer bir insan zevalden sonra, öğleden sonra harfada girse ama güneş batana kadar ayrılırsa vacip tehlike için bir kulak etmesi, cenayi gerekiyor muhtemelen herhalde. O güneşin batması gerekiyor. Yani gecen olması gerekiyor orada. İslam'da her gece ertesi güne tabidir. İslam'da her gece ertesi güne tabidir. Mesela yarın Cuma mı? Perşembe'ni açtı mı? Cuma gelirse, gelir. Yarın bayram mı? Ben hani de böyle. Yalnız arefe günü, o ertesi güne Ersi günde. Tabi değil. Aynı gün devam ediyorlar böyle. Arafat'ta ne yapıyor? Orada muhteremler. Hiçbir şey yapamasa bile orada mu yeterli oluyor. Tabi sahabıdan kaybediyor ama. Oranın özelliği vakfe, vakfe. Vakfe, vuku, durma alana göre, Evet, durma bakabilir deriz böyle. Vakfya. Orada öğle ile namazı beraber kılınır. Cem-i takdim deniyor buna. Cem-i takdim. Yani ikindi öğleye alınıyor, takdim ediliyor. Önce alınıyor böyle. Öğle vaktinde bir ezan okunur, kavmet edilir, öğleyen farzık kılınır. Yine kavmeti ikindi farzık kılınır. Demek ki Arafa gününde bakını, Arafa gününde... Yani o günü boş geçirmemek gerekiyor arefe gönüllü. O kadar değerli ki o gün, o vakfe, dua o kadar değerli ki namazdan bile kıstam yapılıyor vakfiyeden ayrılması için böyle. Öğün namazın fazla kılınır, sonsuza kılınmaz. İkinci senede kılınmaz. Hemen kâhmetendir, iki namazın fazla kılınır, tesbihat yapılır, dua edilir vakfeye. Vakfya Kıble'ye dönülüp ayakta dua etme anlamına geliyor. Böyle. Bunu tabi eskiden hac emiri olurdu. Hac emiri. Yani tek kişi amir olurdu. Hac emiri deve üzerine biner. Peygamber'in yaptığı gibi rahmet davranı yeteşirende Kıble döner, dua ederdi. Herkes bunu amir derlerdi. Tabi günümüzde ve tek olarak yapılması imkansız bir günümüzde, genelde kafile başkanları çadırlarda orada dua ederler. Yalnız insan o toplumsal dua yetinmemeli ama her insan kendi dua etmeye harcayacak ki o dua etmeli amin demeli ona duaya da. Ama bunun dışında her insan içinden geldiği gibi Allah yalvarmalı olmaya yani duaların kabul olduğu bir yer duaların döküldüğü bir yer böyle. çünkü o anda Hızır Aşkım diyor, ediyor bütün veli dua ediyor bu tabi hep ayakta durulmaz tabi akşama kadar kişi oturur da o zaman ne yapar isteyen Kuran-ı Kerim okur Yasin-i Şerif okur Allah-u Teala zikreder getirir tesbih atar bunları okur yani elden geldiği kadar o tek günü hatta yarım gün tek gün yar, yarım gün çünkü Arafa hükmü öğlen sıra başlıyor bir insan Arafa günden önce Arafa girse, erkenden girse de orada bulunsa bile arefenin sevabına kavuşmuyor anda nasıl Ramazan girmeden Ramazan sevabı başlamıyorsa muhteremler? Arafat'ta da ne oluyor? Ancak öğle namazdan sonra, zevalden sonra Arafa başlıyor böyle. Başlıyor. Aşağı yukarı yarım gün işte böyle. Hele kısa günlerde tabi akşam çabuk da oluyor. Ne yazık ki günümüzde bir alışkanlık, bağımlılık olarak bazı insanlar çaylar deneme ziyafetler, şunlar, bunlar, toplamın, konuşma, sohbet etme, işte nasıl geldin, rahat mı geldin, arabanın iyi miydi, uçağın iyi miydi, şu mu, bu mu derken böyle çok aman çok bir yazık oldu. O yarım gün o kadar değerli ki o yarım günün her saniyesi o kadar değerli. O kadar değerli, başa geçiyor bazen böylece. Orada çok dua etmen orada. E tabi dua deyince insan kendine değil, eşine, çoğu çocuğuna, yakınlarına, akraba talikatına ve bütün İslam alemine. İslam alemine. Çünkü bütün Müslümanlar hepsi bir beden gibidir. Bütün Müslümanlar hepsi bir beden gibidir. Bir bedenin bir yeri ağırsa bütün beden bağlı hisseder muhtemeler. Bir diş mesela, küçük bir diş. Gece dişin ağırdı. Bütün beden rahatsız. Rüyamazsın öyle. Ayağında bir çıvan var. Çok sancı yapıyor ayağında, kabanında, altında. Bütün beni rahatsız muhtemelen böyle. taşla ağrı yapıyor. Eğer bir insan bu şekilde olmazsa tam gerçek Müslüman olmamıyor muhtemelenler. Mesela Mısır'da Müslüman kardeşlerimiz zindanda şu an muhtemelenler. İşkence altında böyle. öldürüyor yaralılar bunlar böyle. Suriye'de her gün karşı şey öldürülüyor böylece. Diyorlar her tarafında, eğer bir Müslüman onlar işi acı çekmiyorsa, yani bebret sancısı gibi bir ızdırap sancı duymuyorsa, yazık bu zaten Müslüman diyor muhtemelen böyle. İşte Arafat'ta duaların kabul olduğu yerde, hele günümüzde milyonlar, milyonlar böyle şey. Evinden ayrılan, işten ayrılan, ihramı giyen, kefen ihram, kefen. Bu kefeni giyen böylece, yanlaya baş açığı böyle, baş var da dua ederken, dua edelim, hep İslam alemine muhteşemler. Hele bir hasta İsrail zindanlarında, Filistin'de karıştırmamız var İsrail zindanlarında, 10-20 sene yatanlar varmışlar. Genç şirk yakal almışlar, işleri bunları. Ne gibi şartlarda yaşıyor orada oturuyorlar bilmiyoruz bu seferinde. Dünyada haberi yok bundan. Kuşak dünya dünya böyle. Yine bayramın özelliklerinden biri de Arasene gönlü tekbirler var. Ne deniyor? Teşrik tekbirleri. Teşrik kafile ama. Teşrik keftiler bu yani seferinde. Teşrik olursa keft olur anlam bozuluyor burada. Allah şirk koşma anlamına geliyor Teşrik yani şarka dönme doğuya dönme ve et kurutma güneşte et kurutma bayramın tam bir güne ve arka güne başlar bu İmam Bey'in göre Hanefi'de Ebu Yusuf ve Muhammed'in iştahatına göre İmamız iştahatının burada kabretilmemiş bu arada şetvada Buna göre 23 vakit. Arefe günü sabahımızdan farzdan sonra başlıyor. Başlıyor. Tekbir getirmek. Bu tekbir nereden acaba kaldı? Tabi her şeyin kökeni var. Hadirah Aleyhisselam Hulus Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Sonra atış atıldı Nemr tarafından. Mevlam ateşi yakma dedi. Ona soğudu Mevlam buyurdu. Ateşten çıktı. Oradan hiç etti. Filistin'e gitti. Filistin'e elali kasabası hala vardır. Böyle. Oraya yerleşti. Yılavrı Hazretleri. Eşli hazır Sade yanında ne de olsa abi bir gurbet muhtemelen. Gurbetçilik böyle. Yani zorunlu göç Hürbetçilik. O zaman da oraları kör halinde. Hadir-i Halis'in canı sıkıldı tabi orada böyle. Ya Rabbi bana bir elat verirsen dedi. en sevdiğimi bir kurma ederim dedi. Vaad et Rabbi verdi. İsmail Aleyhisselam. az Hacer'den oldu. Ben ince muhtemelenme şahsen böylece peygamberler dahil, evliler dahil, kim bir şeyi çok Allah'tan ister, çok isterse, bir şeyi isterse, onun böyle veriyor ama imtihana ağır olur muhtemelen. Eğer insan istemeden Allah'a verirse, ki kadere varsa yine olacaktır, imtihana hafif olur muhtemelen. Hadi ben iki oğlu vardı. İsa Kader'in sorduğundan oldu böyle. O i̇stemeden oldu. Lakin milçe başerler bizim sanmadım o zaman böyle. İsmail'e rastiram, duâ ettim Mevla'ma. Rabbim bana Habibi, bana biz salih elâtlarla dua etti Mevla'mıza söz verdi o zamanlar. Daha kundaktay iken, süt amme iken başladı. Eren yani al bunu götür. Çöle götür bakalım. Burak tek başına bu makama. Annesi beraber geldi. İram'ı çok sevdiler. Gönül'e sevidi verildi. Aldı kucağına, devesine mündirdi. Hacer'e devesine koydu. Bir vurma, bir kapurma, bir kapta su aldı yanına. Cevrâh Selam'a rehberlik yaptı. Şurist'ten kalktı, Mekke'ye gitti. O zaman Mekke'de bir şey yok. Çöl oraları. Su da yok. İnsan yaşamıyor. Kuş da ötmüyor orada. Su olmadığı için, böyle bıraktım. İlk imtihanı bu. Sonra, Meylam buyurdu rüyasında. Ya İbrahim adını yerine getir. Yani en sevdiğini kurban et bana. Deve kurban etti. Koyun keçti. Yüzlerce falan yok fayda yok. Meylam buyurdu. En sevdiğin İsmail bu dünyada. En sev İsmail. O kurban etti. O gece Kur'an bayramından bir gün evveydi. Arifidir arifinden bir gün o muhtemelenler. Terbiye yani gecesi. Terbiye. Terbiye bir şey düşürmek, tefekkür etmek ama dikkat üzerine eğilmek anlamına geliyor böyle. Terbiye. Burada Rabbim Hüram Aleyhisselam'a vahiy ile bildirmedi. Cebali göndermedi de rüyada emretti. Peygamber rüyası da haktır. Onu amedir Peygamberler şahibe ona rüyasında şey en şey İsmail'dir. Onu kurban et. Rüyası bildirildi. Kendisine irvalsa uyandı. Titredi tabiye. Yüzüne bakmaya doyamadığı, kulbete bağlan Yavru İsmail. Onu elli kesecek, kurmayacak Allah. A. Yani düşünün ki, düşünmek bile gerçekten bir korku bir olay böyle. Düşünmek bile. İbrahim Aleyhisselam düşüneye daldı. E, acaba buna şeytan karışabilir mi gibi? Acaba hak mı bu? İr Rahmani mi diye? Yani biraz tabi hemen yapamadı bu işi birbirinden beri efendim. İkinci geceye yine bildirildi İsmail'in kurban derlerinden. O zaman biliyor haktır bu. O gün Arafa dendi. Onun için. Terbiye yani karasızlık, düşünme, tefekkür anlamına gelir. Terbiye günü. Böyle. Arefe bildi artık. Tam inandı artık ki ilahidir bu. Üç yaşı yine buyuruldu. O beni yemin, nahir deniyor. Yani kesim günü, kurban günü o günü. Böyle böyle. İbrahim Aleyhisselam geldi Mekke'nin bulunduğu yere. Oğlum bir kasaba kurulmuştu. Gelmişti de bazı kabirler oraya. Dedi ya Hacer, İsmail'i temize yıkada, temize de ona biraz bir gezeyem bakıyorum şöyle bir şöyle biraz dedi. Onu toplayayım biraz. Annesi tabi sevindi. Yavrusunu yıkadı, temizledi. İsmail Aleyhisselam da çülüklük çağını geçmiş hafif şöylece. Ha, delikanlı o arada böyle. İsmail Aleyhisselam O da tabi seviniyor. Babasını zaman göremediği için babası bunu gezdirecek. Tuttu babasını elimden. İsmail Aleyhisselam o kadar sevinci ki böyle. Alttezilüp de bile gidiyor böyle, daha gidiyorlar. Gittiler, Milaya gittiler işte, Milaya. Kurban kesen yer, gidiyorlar? İbrahim Aleyhisselam önüne bakıyor, İslam'ı e bakmıyor, ama gözlerine yaş akıyor. Işığın yanıyor da evlatmadı. Peygamber de olsa evlat sevgisi değişme. Daha bile fazla oluyorlar da. Artık kurban kesme yerine gelindi. Gelin de oraya. İbrahim Aleyhisselam oğluna bunu söylemeye karar verdi. Şimdi ki bazı ulemalar muhtemelen fesle şöyle buyuyorlar. Acaba dedim diyorlar İbrahim Aleyhisselam beri, üç gecede bunu rüya ile bildirdi. Bir emirle bunu yaptırırdı. Rabbim bunu biraz alıştırma yaptı. Alıştırma yaptı. Alıştırma yaptı. Böyle, böyle. Önce terbiye, arefe, sonra kesme verecek. İran Arslan sordu İsmail'e şimdiye. Yavrum, evlatçığım dedi böyle. ben bana emretti. Seni kurma etmemiştirme bile. Fener tera dedi. Fener mazatera. Ne dersin yavrum? görüşünden ne diyorsun bakalım? Allah emrediyor bana, seni kurma etmeme. Ne diyorsun? Çocuk. Ne dedi? Ya emrede ifal matü ya ebidi ifal ma tümers babacığım bak ya ebidi e babacığım ifal ma tümers ne olmuş hemen mu yani git hemen kes kumandır mı bakınlar türlü bakınlar kesilecek bu hazır kışa da kesilecek ürük erdi mi sen böyle ele ürük kim olsa herkes ürük almak konular böyle olacak şimdi gel de oraya. Ve lan biri film ama esma ve telci bin, film ama İkisi de tam teslim oldu Allah imre böyle. Bir yavrusun kesecek, öbür canı boğazını açacak, baba teslim olacak belli. teslim oldu bu şekilde. Ve telci bin onu düz yatırdı. Çakayı yatırıydı lan masada dedi. ki, İsa Mesih baba ben. İbrahimler sana bağlamak istedi. Şimdi keşfek için bunu ip getirmiş oraya. Dedi ki babacığım beni bağlama. Beni bağlarsan der ki melekler bak İsmail teslim olma emr emrede, O zaman zorla kesiyor kurbanet derler melekler. Ama beni bağlamaydı böyle. Böyle ne bu şey beni, beni. sen kurbanet? Babasını yatırınca böyle şaka. Tam yüzü koyuyor değil böyle, tangan diye değil böyle. Şahı da böyle. Hafif şere meyilli. Düz yere telleri düz yanına gelir böyle yatınca Dedi ki Aleyhisselam, babacığım sen beni bağla gene be. Dediği şey, babam bağlı be. Neden yavrum? Olabilir ki can acısıyla elinde olmadan tepinirken elim ayağım sana çarpabilir. Yani babam asıl olup gitmeyeyim Hamas tabi aldım bu çevirdi ve İsmail aleyhisselam baba bu tekrar bile ama keşke olsun bu Bir iyi böyle. Bunu tekrar bile biledi babası babacığım benim bu gömme işini kanladır annemi sakın bunu gösterme dedi annemi beni söyleyem bu şekilde olduğumu belki İbrahim aleyhisselamız artık İkisine göre yaş geliyor ama tabi. İbrahim Aleyhisselam daha çok gözü yaş geliyor ama Allah hemet teslimiyet teslimiyat sayar. İbrahim Aleyhisselam bıçak aldı oğlunun boğazına bütün kuvvetiyle çok keskin verdiği bıçağını büyük bıçağı da bütün kuvvetiyle şey böyle bir şeydi ki yani gözlerini kapayarak onda böyle bir ana keseyim sen ama bıçak kesmedi mutsuz. Kesmedi böyle. Hiç böyle, hatta kesmemiş bile o kadar keskin çekti hala böylece. İsmail Aleyhisselam, baba, baba kendine gel. Herhalde merhametten dolayı, acımaktan dolayı kuvveti basırmadın dedi. Hadi İbrahim tekrar çekti. Kesmeyince bir taşa vurdu baktı. Taşı kesti diye böldü. Ya Şekim ya yani bıçak Neye kesmiyorsun? Allah'ın emir diyor. Emri asim olayım be. Neye kesmiyorsun? Uşak konuşmuş derimde. Peygamber ya onlar ağaç taş konuşurlar böyle. Ya İbrahim sen kes diyorsun ama Allah bana kesmedi, emir verdi. Nasıl keseyim? O anda böyle emir verdi. Cebrail'e ama ya Cebrail, cennetteki o koçu al. O koçu hangi koçu? Habil'in kuşu vardı. Habil-i Kabil meselesinde kuşu vardı. O kuş kaldırılmıştı. Göğe, cehennete kaldırılmıştı. Kaldırılmıştı. bir yerde Ya Cebrail, cennete git, o Habil'in kuşunu al, İbrahim'e götür, onun güvenisi İsmail'e beden. Hadi Cebrail selam birinci sabahdayken baktı ki İbrahim selam yatmış uzatmış babasına Babası eline bıçak, bunun kesme uğraşıyor. Cebrail Aleyhisselam melek olduğu halde buna dayanamadı. Orada bir insan ondan bağırdı. Allah-u Ebber, Allah-u Ebber dedi. İbrahim Aleyhisselam duydı bunu. La illallahü, Allah-u Ebber dedi İbrahim de. Aleyhisselam dedi. İbrahim Aleyhisselam duyunca o da Allah-u Ebber ve lehamd edildi. O da Mevlam'a getirdi, komün. Nasıl komündu? Çok yürüyor. Mevlam'ın bilgi ayetten sonunda, bildiği bir kere şey azim, zil, kesici hayvan. Mastar, mefur anlamında. Azim, çok azam ve teyitli ama büyük. Ne kadar büyük? Artık insan bunu bilemiyor mu? Tam sesler böylece. Dana gibi mi? Deve mi gibi mi? Fil gibi mi? Bilmiyor. Çünkü Mevlam bildiği bir kere şey azim diyebilir. Çok heybetli, büyük, azametli koyun. Evet. Tabi hemen İbrahim sanat koyunu aldı. O koyunu bu, bu arada keşti muhtemelen. Bu da koymak etti Mevlamız'a böylece. İsmail aleyhisselam da ipini çözdü, onu kaldırdı. Baba oğlu birbirine saldılar. Allah'a şahit tabura İkisi de mülendir şükretler bu şekilde. Hatta İbrahim Aleyhisselam o koyunun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı muhtemelenler. Çalıştı mı? Orada kaldı onlar böyle. Sonradan helak oldum, tabii, onlarda. İşte o günden beri demek ki arefe günü sabah namazın farzından sonra erkek, kadın yani namazla mükerref olan kim varsa Herkesin, yolcu olsun, kim olsa olsun böyle, her Müslümanın bunun tekbiri getirmesi gerekiyor. Hanefi'de vacip oluyor bu. Farz namazlarından sonra ama. Farzdan sonra vacip oluyor. İki defa tekbir. allah Allah'u Ekber. Arada La ila illa allah Ekber. Allah-u Anifey bu kadar. Bir sever demek vacip oluyor. Şafiilik 3 seve tebliğ getirir baştan. 3 defa Allah Allah 3 defa tebliği getirir Şafi mezbinde. Gerektiği yani aynı şekilde bu şekilde. Yanlış Şafi mezbinde farzın dışında da bu tebliğ getirilen bazıları getirilir. Yani sünnette de afile getirilir Şafi mezbinde. Bir de bu Kurban Bayramı'nın özel bir yönü bayram namazı kılınmasıdır kimlere cuma namazı farz ise, onda bayram kurmakta vacip oluyor. Hanefi'de, Şafi'de sünnetin ve kettir, kuvvet böyle. Hatta bu tek de Şafi'de, sünnet da böyle. Bayram namazı, demek ki kimlere cuma farz ise, onunla bayramda vacip oluyor. Kimlere cuma farz ise, mesela hür olmak, kölelere, esirlere, Tutsak olanlara tabi fazla olmuyor Cuma namazı. Erkekleri fazla kadınlara değil Cuma namazı. Neden bu ayrım var burada? Eğer kadınlara da Cuma namazı fazla olsaydı, bari vacip olsaydı, iş çok güçtü. Kadının üç tane çocuğu var. Bir altı aylık, iki yaşında, beş yaşında ne yapacak kadın bunları Cuma günleri? her cümle bırakacak. Kime bırakacak? Kayın maddesine. O da girecek, O da cümle gidecek. O cümle gidecek bu tanemler. Bakın Mevlam'ın ne ederse bize evliyordu. Her şey böylece. Erkekler gidecekler. Kadınlara cümle namazı fazlalık değil böyle. Evinde o gün namazı kalır. Kadınlar kalır böylece. Bayram da bunun gibi. Bayram namazının bir tabii farklı özeli var bayram namazının Hanefi'de üçer tebri getiriyor harekete fazla olarak üçer tebri getiriliyor fazla olarak. Şimdiye dek önce bayram namazı ne zaman kılınır? Işte vakti girince işte vakti yani güneşin doğumundan sonra en aşağı 45 dakika 50 dakika falan öyle geçten sonra kılınma başlar ta zeval vaktine kadar kılınabilir. Yani öyle az kadar kılınabilir. Hemen kılması şart değil böyle. Bir saatlik şartları kılınabilir gibi böyle. Tabi duruma göre. Demek ki işte vaktinde bayram namazı kılma başlıyor. de bu vaciptir. Niyet edilir? Şimdi cuma ile bunun arasında bir fark var. Cuma'da önce hudb okunur, bayram namaz su hudb okunur bayram Önce namaz kılınır, iyi Allah için konumuzu kılmaya. Udamatı imama denebilir, imam övlürl, tekbir alınır. Allah Ekber tek bir alınca eller hemen bağlanır. Sıvanlık okunur. İmam da okur bunu, cemaat okur. Yani sıvanık yama. Ev öyle çekmedi imamurda. Sıvanık okur. Sıvanık bitti mi? İşte burada üç tekbir alınır fazla olarak. Allah Ekber el aşağı bırakılır. Böyle beklenir. Allahu Ekber el aşamları ikiye. Allahu Ekber üçteki işte eller bağlanır. O zaman İmam Efendi en i Besme'li okur, elham okur ve zamüstü okur böyle. Sesli olarak okumaları okur ve rükleye gidilir, secceye gidilir, namazlar gibi. İkincide kadar kalkınca hem eller bağlanır, hemen Hoca Efendi, İmam Efendi yapar? Elham okur, zamüstü okur böyle. Elham ve Zaluf'u bitten sonra şimdi burada rükle gidilmez de üç tekbir anlayın burada. Harfede. Üç tekbir anlayın burada. Okuma bitti, kağıt bitti. Yümefendi, Allah-u Ekber der, anlayın, el aşağı salınır. Bir. Allah-u Ekber, iki el aşağı salınır. Allah-u Ekber, el aşağı salınır. Üç. Dördüncü Allah-u Ekber, rükle'ye gider muhtemelen der. Şafi'de ise, İlk rekatta yedi tekbir, ikilerinde beş tekbir alınır Şah-ı Mesleem'in Yine Şah-ı tekbirler kralatta önce alınır, ilk rekatta da. O farkı vardır. Yine Bahremin bir özelliği de kurban kesme. Kurban. Kurban, köken olarak kurbiye tengeli, yakınlık anlamına geliyor. Kurban kesme, Adam Aleyhisselam'ın zamanında başladı bu ibadet. Bir Kurban'a orada böyle vakfetti orada. Oradan başladı. Her dinde her dinde hatta batı dinlerde bile kurban var muhtemelinde. Yani batı dinlerde bile kurperestede bile onlar putra'nın kurban keserler. Kesmişlerdi de böyle. Demek ki hak olsun batı olsun her dinde kurban kesmek vardır. Devam ki evli iman, Allah Allah'ı bir şeyin keser. Diğerlerde de putlarını bunlar bunları böyle. Kurban ancak Allah için kesilir. Mesela esten uçak yapılırdı. Gelen bir kişiyi karşılamak için önünde kurban keserlerdi bazen böyle. Siyasi olsun, hacı olsun tabii böyle, böyle. Karşılamak için onun önünde kurban keserlerdi. Bu kurban gelmez. Leş olur muhtemelen böyle, böyle. Çünkü insanların karşımı kesilir bu böyle şey. Ne kadar besme, tekbi, bile bu işte haram olur, leş olur bu. Böyle Ancak kurban Allah için kesilir. Kurban tabi kimden kesmesi gerekiyor. Nisab diye bir ölçü var. Belli bir meblaz zengin ölçüsü var nisab diye. Aşağı yukarı işte seçtenin 90 gram altın. Bir kimse bu değerde bir altına hatta altın karşılığı bir paraya veyahut da fazla bir eşyaya sahip olursa zekat ile kurban hesabı biraz farklı oluyor. Zekat yalnız ticari mal giriyor para giriyor zekatta. da ise fazla eşya da giriyor bunda. İki ev var, hatta evi çok büyük, ilk kişi oturuyorlar. Evi fazla, o bile giriyor bunda böyle, kurbanda böyle. Şimdi bir kimse kurban barem günlerinde Kurban kesim günlerinde. Zekatta üzeri bir yıl bitmesi gerekiyor ilk zengin olunca. Kurban böyle değil böyle. Bir kimse kurban kesim günlerinde hanefili üç gündür. Kurban bir, ikinci, üçüncü günü böyle. kesildi üç güne kadar batmanca bitmesi gerekiyor. Üçüncü günü. Bir kimse bu üç gün içerisinde eğer eline para geçerse İslam miktarı bu kurban o vacil muhtemelen böyle eğer yolcu değilse ama, o anda yolcu sefere diyorsa zengin olsana yine vahşif olmaya geldik yolcu herhalde. Çünkü yola gidecek kişi, nereden olup hemen keşkeği oldu herhalde, vahşif olmaya. İslam bir güçlük verdik insanlara. Mesela bir insan aracı bir para geçti. Aracı bir yerine para geçti, maaş şu bu, o para geçti. İsabı geçti böyle. Ama o gün harcadı bunları, çoğun harcadı. Ayakkabı çığlığına, kızına şına aldı, oğluna bunu aldı, şu bu derken hesabı düştü parası. Buna bağış ol muhtemelen böylece. Bir kimse Bahram'ın üçüncü günü bile eline para geçerse, geçerse para, güneş batmadan batmanın önünüze, gerekir muhtemelen. Gerekir bunun böyle. Şafi'de biraz daha sıkı muhtemelenir Şafi'de. Nedir Şafir'de? Şafir mezhebinde bir kimsenin Kur'an-ı günlerinde kendisinin ve çoğu çocuğunun yükün olduğu kimselerin rızkın temininden sonra, iyi bugün temininden sonra kurban alacak kadar parası varsa ona sünneti mekret olarak kesmesi. Yani lisap aramıyor onlara. Şafir mezhebinde demek ki Kurban ı Barem günlerinde 4 günde kurban kesildi, 4 günde. 4. günde kesildi bir şah meselinde Demek ki bu 4 içerisinde o gün, o gün kendisinin ve çoğuşunun rızkını teminden sonra, yiyeceğini, içeceğini, mutlak masrafını teminden sonra bir kurban almaya, ortak girme gücü imkanı varsa o anketi gerekiyor. Bu da sünneti aynı deniyor. Herkese vaiz, sünnet oluyor. Yalnız yine şah meselinde bir farklılık var. Bir aile içerisinde, aile içerisinde biri keşti mi, o zaman yeterli oluyor bunlar böyle. Onun sürede oluyor böyle çağın eserinde. Mesela kadın damalı var. Babasını da miras almıştır. Altınları vardır. Mehir altınları vardır. Kolu bilecikler doludur. Yok, doludur. Zengin de kadında. Hanefi de kadına kesmesi vacip. Erkeğinde kocasının da. Hatta oğlu ki beraber bir adı işiyorsa bile ama kadınca ayrıysa, Olmak hepsi şey gerekiyor anakfede böyle. Şafide ise aileden biri keçtim alemini keçtim diğerinden sakit olmak derinde Şafi mezhebinden böyle. Tabii kurbanın ne olması gerekiyor? Şimdi şöyle örnek vereyim de uzatmaya meseleyim. Mesela bir kimse çok sevdiği, saydığı şöyle üst tabakada üst düzeyden ünlü kişiye hediye götürecek. Diyelim ki meyve götürecek, şunu götürecek mesela. Neyse, bu kişi ne yapar? Tabii götürecek hediyenin en iyisini almaya bakar. Yani meyvese artık gayet ve dikkat, özenle böyle en güzel meyveleri bunlar alır, bunlar alır böyle artık şeker, çikolata neyse Böyle hemen sıradan almaz sevgiden. En iyi amaç çalışıyor bunların belli. Yani üst düzeyde saydığı, sevdiği, üst makana bir kimşeye bir hediye gönderecek. Gayet buna özen götürür buna. Kurban da kişiyetini yemekle beraber aldığı için kesildiği için allah Teala diyor, ne diye mecazi hediye adamına geliyor da. Ne olmasa gerek kurbanında tabi güzel olması gerekir. Kör topu olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz, yani böyle. En eftali insanın koş kesmesi daha eftali. Koç kesmesi. Ama pahalı gelir de yine ortak ucuzsa ona girebilir. bir şey yok bunlar böyle. Girebilir böyle. Koç'un da hazret İbrahim Aşağı'na gelen koç olması en makbul. İbrahim Aşağı'na gelen koç, Cennet'e gelen koç. Nasıl da o koç? Kara ile bakar. Kara ile yer, kara ile yürür diyor böyle. Kara ile bakar, gözleri kara, etrafı. Etrafı böyle kara. Kara ile yer, altı etrafı kara. Çenesi kara, altı çeneli kara. Kara ile yürür, ayakları altı karaydı muhtemel böylece. Erkek koştu. Bunun için İbrahim Aslan böyle koş koşu için cennetten en fazilet olan budur bu şekilde böyle karayla bakan, göze tabi kara olan, çeneleri altı çeneleri kara olan, ayakları da altı da kara olan erkek koç. Evet, Yatları budur. Bir şey de olabilir, ama bu da daha efteldir. İnek de olabilir. Tabi koyun ancak bir kişi kesebilir. Ne kadar koç büyütü olsa, iri de olsa, parası, kıymeti de olsa bunu ancak tek kişi kese iki olmaz bu koç. Bendice. Ama inek, manda Deve. Bunlar birden yüze olabiliyor. Hak etmiyor. Bir de bu kurbanlık hayvanın ehil hayvanması gerekiyor. Ehil hayvanması gerekiyor. Mesela eti bir vahşi hayvan. Geyikler. Geyikler. Yavrucun yakalansa, alıştığı ehil de olsa böyle kul olmuyor. Mesela bir geyik, dana kadar var mesela büyüktür. Ama vahşi onun sıfatı vahşi olduğu için ona kurban olmaz mı? Eğir hayvan olmasına Bu nedir? Koyun, keşi, sığır, manda, deve. Böyle. Bunlardan olur. Bunların tabii düğün olması gerekiyor böyle Ayağı takıl olmayacak, gözü kırılmayacak, kulaklar fazla kesik olmayacak, kulü fazla kesilir olmayacak. Evet, çok zayıf olmayacak. Bir de elmeyen burada ortaklama keserken iş daha da dikkatle gerekiyor. Günümüzde öyle insanlar var ki namaz bile kılmıyor kişi. Yani farzı bir önemsemiyor. Yani Allah korkusu da yani. Namaz bile kılmıyor kişi. Ne Kurban Bayramı'nda ben diyor, ortak gireyim de diyor. Evimizde bu et yensin ibaresi bu halinde. bu böyle. Bir insan et niyetiyle ile keserse o kurban olmaz, et olur Tek başına keserse normal, güzel. Ama ortak olunca ortaksa bu niyetinin bilinse hiç bu kurbanı olmuyor muhtemelen. Ya yani ortaya kesmede çok dikkat gerekiyor. orta Her bir de Allah için kur'an kesme niyeti olması gerekiyor. Kurban tabi bayram sabahı kesildi, başlar kesilmeye ardından böyle bir olmaz muhtemelenler. Bazıları işte ölüye, meyliye, şubu böyle halk arasında çok şey biliyor bu insanlar böyle. <gülüyor> Öyle bir iş yapıyor böyle. Yani kurban Kur'an bayramına kesilir. Birinci, üçüncü, üçüncü böyle. Hanefi'de kestilir böylece. Öyle olun, dili olsun böylece. Ölen bir kimse ölmeden önce artık ölülücene almadığı, Kur'an bayramını fark etti kendisi de. Vasiyet etse, parası olsa, vasiyet etse dese ki yavrum benim için bir kurban kesin dese böyle. Gerek parası verdi, gerek malı var. Öderse bunun vasiyeti üzerine bunun kimse varisleri kesmek üzere vacip oluyor, kesmeye gerekiyor. Yalnız on etini kesene yemezler Dağıtması gerekiyor. Orada. Demek ki ölen bir kimse ölmeden önce kurban kesin diye vakit etse, para da bıraksa ama, para da bıraksa onun adına varsa kurban keserlerse onu varirse iteyemezler, atması gerekiyor. Ama bir kimse annesi, vası, böyle bir vasiyeti yok. Ölmüş vasiyetler yok böylece. Onun adına kullanan keserse bu kabul olur. Gittiğinizde iyi olur bunların belirge. Bâhli namazı kılan yerlerde, bayramdan sonra başlar, kesilmeye başlar. Ondan sonra başlar. Tabi en efsali gene İbadette acil etmek iyi olduğu için birinci günüdür. Ama tabi günümüzde insanların insanlar, şovallı Müslümanı Müslüman ehlendirile. Tabi ikinci gün, üçün gün de olabiliyor. Geceleri Hanefi'de mekruhtur, Hanefi'de ama. Şafi'de dört gün kesilir, bir de teseviri Şafi'de böyle. Yine Şafi mezhebinde, bir insan bayramında seferi de olsa, yolcu da olsa, yorum gerekiyor Şafi mezhebinde Ve vekaletten de kesilebiliyor. Yani bu vekalet meselesi çok hassas bir mesele. Böyle hemen geçirecek bir mesaj edin Mesela bir kimse birini vekil eder. Hatta koyunu kulbuna almayı da vekil eder. Mesela seni vekil ettim der. Benim adıma sen mesaj koyun al. Hatta bir hisseye gir der. Sen bunu kes ver, kestir. Vekil eder. O da vekili kabul ederse. E mecbur değil. İşi vardı böyle öyle mesela. işi vardı mecbur bu şekilde böyle. Hayır ben de uğraşamam der. İşim şu var der. Belki başını ara bu şekilde böyle. Yani Bir birine vekil eder. Adıma kurban almaya ve kurbanı kesmene vekil ettim. O da kabul ettim. Bir de burada mavi sigat Arapça buna. Geçtiği zaman fiil olacak. Vekil ettim ve kabul ettim. Yani ederim olsa olmuyor gene. Kişim hocam böyle. Yani vekil ettim ve kabul ettim der. Bu kişi ne yapar? Bunun adına koyunu alır. Eğer kendi kesiyorsa kesiyorsa veya tek başkasını veki eder, kestiriyorsa o vekel eten kurbanı kesen kimse eğer keseceği kişi adına kalbini niyet etmezse öyle nasıl keserse onu kendine kesmiş olur. Bunun kurban olmaz. O da bu kurbandan boş oluyor kesen kişimizi. Ödemesi gerekiyor bunu. Yani vekil olan kişinin yetmesi şart burada. Kalbinin hiç olmasa belli, dili olmasa bile tamam bu hayli oldu velinin kurbanı olan kesiyorum der. Bismillahirrahmanirrahim. İşte filan kızı filanı, filan olduk filanlı haberler. Neyse ben ismen onu şey yapar, kalbinden geçtiriyor dili söyler. Onun adına kesiyorum demesi gerekiyor. Böyle veki kesmezse kendi kesmiş olur. Bunun kurbanı olmaz. O da boş olur böyle. Haç da böyle. Bir insan veki olarak hacı gittiği zamanlar her rükümde bunu sevmişe gerekiyor. Her ibadete bunu söylemişe gerekiyor. Kuyum tafına girerek niyet eder. Ya Rabbi, veki gitti ya Ya Rabbi, ben Frenkli adına tafh ediyorum. Sabahını say eder, niyet eder. Ya Rabbi, kadın say ediyorum böyle. Arabata vaktiye gitti. Niye gitsin ya arabi bugün firadına bu vasfı yapmaya? Eğer bunları söylemese, o zaman kendin hac yapar. Kaşı bu parsa demiş gerekiyor karşımıza bakın böyle. Yani geçen mesele bir hassas mesele muhteremler. Bir kimse evvel bazır diyor böyle ben diyor ki işte almayayım da diyor parasını bir camiye vereyim işte filan yere vereyim filan yere vereyim fakire vereyim yani böyle. Yani Kur'an kursuna vereyim böyle. Para yani sadaka olarak. Olmamız lazım Kurban olması gerekiyor. Kurbanı ya keserek verir ya da kesinlikle de der, hoş vermesi gerekiyor. Gerekiyor. Bir kimse kurban almış. Almış ama kesemedi. Kurban aldı. Kurbanı kesemedi olur Allah korusun, ölüm haberi geldi, şu oldu, kurban başka yere gitti, o görevi kaçırdı. Ne yapacak şimdi? O kurbanı da kesemez. Kesse de ettiğini fakir tamamı verir. Can da bunu verebilir. Verebilir. Almamışsa, parçalarmışsa gerekiyor. Bir de muhteremler, bayramlaşma mesesi var. Bayramlaşma. Rasyon adı Eid, Eid. Ayın ye dal. İd. Araplar şöyle yapıyorlar. İden, i̇den, İden derler. Bayramlar, bayramlar böyle. her bayramda alnıma geliyor böyle. İden, İden derler böyle. Medine, Münevver'den muhteremler ve orada kaldığım zamanlar. 52 sene küsur önce. Şimdi bilmem tabii nasıl uygulama orada. orada. Medine göre üç ayrılmıştı. Ayrılmışlar. Birinci günü bir mahalle semt çevrede. O gün bayramlaşma. Diğer iki semtin bütün halk insanları yerleştiği, yabancı kim böyle herkes o semgilerle böylece. Elhamdülillah gittik adam muhteremler. Namadan çıktık. Ondan sonra biraz sonra başlıyor gitmeye. Tabii yani Araplar orada gelisem var böylece bir kaprola gidiyoruz bu şekilde böyle baştan başladık su temizlenmiş süpürülmüş, sulanmış bahsetti içeri giriyorsun İçeride, salonda yere musamba serilmiş üzerinde her şey ne varsa var kuruması balkabası e, çay şeyde semaverde veya da termos da çay orada böyle yiyecekler hazır. Ev sahibi kapıdan karşılıyor. Kapıda duruyor. İçeri giremiyor. Kapıdan karşılıyor. ona için bayramlaşan içeri giriyor böyle. İçeriden isteyen, karın aş olan bir parça şey alıyor. Blok, epek alıyor. Işte biraz Bir şey alıyor oradan. Bunu yiyor. İşleyen bir hurma alıyor. İstimi almıyor bu şekilde. Hele dolaş, hele böyle. Atlamıyor kimse böyle. Zengin atlamıyor. O semt. İkinci öbür semt böyle. Ünlü semt böyle parlazıyor böyle. O zaman öyleydi o uygulama. Şimdi muhtemelen bayramlaşmada, tabi günümüzde bir de kalktı da tatiller var böyle çıktı tatile çıktı böylece. Halbuki bayram aslında kucaklaşma, dargınların barışması, böyle, yakınlaşma böyle, gününe birine, birine sarılması anlamı eklemekte. Yani bayramın buradaki anlamı gidiyor. Tatil deyince anlamı gidiyor yani. Tatil başka, bayramlaşmak başka. Tabi ana babadan başlar, amca, hala, teyze, dayı böyle birinci sınıf akrabalar. Ondan sonra amcaoğulları şundan, bundan bu şekilde. Bilhassa mahremlere ziyaretine vacip oluyor mahremlere böyle. Bayram anlamı bu böyle. Bayram bu bu yani. İslam birliği böyle. Bütün şehir halkının varlığı hususü böylece. Birbirlerle ziyaretler onları böylece. Birbir de mezarlara gidip ölen yakınlarda orada ziyaret etmek mezarlara gidip böylece. Yani en fiyat okuyorum bir şey. Gitmez mi oraya? Gider ya. niye gitmezsin? Bir kutu lokum alırsın al bunu teyzeye dersin böyle. Bir de alırsın kutuyu koltuğuna da derse Teyze'ne kendi derslerine, bana anlaşılır, veririz. Hangisi de Yani bazı mezarlar, mevtalar çok garip kalıyor, çok garip kalıyor, garip kalıyor. Onlar ölü değil. Aslında öyle biz muhteremde. Biz ölü. Biz onu göremiyoruz. Onlar bizden daha diri onlar Her şeyi görüyorlar. Hele böyle bayramlarda, belirli günlerde, o adet olarak, o bütün mevtaların şuna bakıyorlar. Azir benim oğlumla gelecek mi? Benim kocam gelecek mi? Benim karışım gelecek mi? Onlar hep yola bakıyor. Onlar bakıyor bu şekilde böylece. Bakıyor şimdi, komşusuna geliyor. 10 kişi, 20 kişi. Şey çok, soyu sokum böyle. Başında okuyorlar, dua ediyorlar böyle. Ve onu buna geliyor. Ona kimse gelmeyince onlar çok kadar garip olur muhtemelen böylece. Bir de bayramların özelliği de Mezarda gitmek gerekiyor mezarlara da acele etmeden. Gitmeli oraya. Tabi ne okunuyor orada? En efteli bilen vakti var okur. Ama okumasını biliyorsun muhtemelen. Latince okunamaz. Okursa haram işle günah girer. Anlam bozuluyor. Çünkü Kur'an ancak Kur'an yazılır. Mesela harapta haber, hı var, hı var, fı var, fin var, kaf var, kef var. Bunlara hiç dönmüyor buna. Anlam bozuluyor birden mi? Bakın mesela tekbiri teşrik, tekbiri teşrik, bak. kafile, teşrik kafile et kurutma anlamına geliyor böyle. Teşrik, Allah çift koşma anlamına geliyor bak. Dikki yapma tam böyle böyle. Bunun için bakıyorum bazı mezarlar da almış elinde o yasınma işin böyle. Böyle bir ticareti dökülünce kişi ne yapıyor? Dini istimar bu işin işte, mutlaka. Dini istimar bu şekilde böylece. Haram işliyor böyle. Yatına kur yasınma yazıyor böyle. Bir de zavallı aklı yasınma okumuyor böyle. Demiştir, Yasin, bilmiyorum. Olabilir. Bilmemek aslında, o da suç. Neyi öğrenmedin? Öğren. İmkanım var şu anda. O da suç aslında. Ama ne yapmak gerekiyor? İhlası kulübü Allah'a. Onda ihlası okur. Fatih-i Şerif okur. Efendim, işte uzun okumak istiyorum. Üç tane oku, beş tane, yedi tane oku Fatih'e. Herhalde nasıl oku, sahib-i getir. Yoksa oku böyle Ya Rabbi, bunların sahibinin işte, planlığı, hediye hediyetinde. de. Bu şekilde. Peki de muhtemeler bu barınlaşmalarda da barınlaşmalarda da aldan emrini gözümüze gerekiyor burada. Ne yazık ki hele havada sıcak olursa olursa, bakıyorsun öyle kadın var ki hanımefendi gerçekten hanımefendi güzel tesettürlü öyle, yani. güzel teselli vereceğim Ama girişin kızı aşık muhtemel, ikinci kız aşık öylece. Bir kız çocuğu ilk olarak kadrılık haline gördü mü mülülermiş oluyor. Bunu örtülmek fazla olmuştu. Örtme fazla. Yani dokuz yaşası olabilir bu. On yaş olabilir. İklime göre biraz değişir. On yaşı olsun? On yaşı olsun? Yaşı ne olsa olsun. Hem daha küçük. Hayır muhteşem. Küçük değilim böyle yaşı. Bunun örtülmesi buna fazla oluyor. Ne zaman fazla oluyor? İlk olarak kalınlık halini gördü, temizlenince buna namaza farz oluyor, oruçlar olmasına da farz oluyor, öğretmenler buna farz oluyor muhteremler. Açtım açtım haram oluyor bakalım bana. Haram oluyor bu şeyle böyle. Bu için azı cemaatimiz evlatlarımızı sevelim yavrumuza kıymayalım muhteremler. Allah korusun cehennem azabı çok güç çok güç muhteremler. O yavru eğer bir insan kendi kapandığı hale kalın, yavrusunun kapılmazsa, bir baba bunun işi uğraşmazsa, ne olacak mahşeri gününde bakacak ki o kız, o kıza bakacak ki her açı gezdiği günün hesabı ayrı, günahı ayrı. Onu görenlerin bir misli günahı bunu yüklenmiş. Gerçekten korkunç günah. Kaldırma, büyük kaldırma o şekilde böyle şey. Bakacak kız orada Allah Allah Günah diğer doğmuş doğmuş taşmış. O ağır gelecek günah. Sevabı yetmeyecek buna, yetmeyecek buna koşacak annesinin anne anne ne istemeyen başımı öttürmeden bana babasını daha çok muhtemel O gün çok güç muhteremler. Bela biliyor. Yemin asir çok güçlü korusun. Bu şekilde az cemaatimiz örtünmek, tesettür, istamar bu simgesi bana. Yani Müslüman simgesi örtülmektir. Kızı öpmene gerekir bu şekilde. Bir de el sıkışma, el öpme. Bir insan mahreminin, erkek mahreminin, kadına mahreminin. Bir durum mahrem, nikahı, ebidi düşme kendisine. Mesela bir kadın, babası, kayınpederi, oğlu, damadı, amcası, dayısı ve sütten olanlar. Bunlar, dedeleri, mahrem bunlar bu şekilde. Eliniz kabilir, El bir ama Alma koyamadan elini kaldırır yalnız efendimize böyle. E bu yapmış böyle. Yani eğilmez bu şekilde alma koyamadı. Yani yapmaz oraya alma koydular. Delikli şubutan böyle. Delikli. Unutmuyorum Hüseyin. Bir gün bildiğim memlede tamim babi selamdan çıktık. Böyle hazama değil böyle. Çit vardan bir Türk gele. Yani, Türk böyle. Eğildi böyle. Yani öptü alma kuyu eli koydu böyle. Orada bir Arap alemine. Keşin Allah Allahu ekber de böyle zamanda. Kram kopacaksın, korksunuz canlar. Yine o zamanlar ben başına da geldi. Yeni gittiğim zamanlar da bilmiyorum ben de bu şey işte böyle. Bir ama vardı Melemir'e veride. Ramazlanırken namazı kılardı bir ama böyle. Allah dostu öyle bir insandı hep aynı devaza kılardı. Bunu biri evine götürürdü. Bir gün ben de onu götüreyim yana gittim. Kalkıcı bana el yoktu o zaman. Allah affetsin inşallah. El yoktun. Akma sen vallahi vallahi söyle. Ente Turki. Türk de var mı? Yok. Ente Turki. Ben yani Türk leşleri var bak. Ya süt tükra mawsut olmaz böyle bak. Ya, evet, başta el var yok yok. Ama el kaldırılır ve eğmez böyle. Küçük elini kaldırır. düz o yok yok efendim şöyle. Ama eğilmek alını koymak bu seviye gösteremezler. de gösterem demek ki böyle erkek olsun. Kadın olsun ne gerekiyor? Adı cemaatimiz yabancı kadının kıza da en dokunmama gerekiyor. Bir insan halası tam vahremidir, Elini kalır, öpebilir böyle, Sarılabilir de kendisine, annesine, ninesine olabilir bunlara böyle. Ama teze kızı, amca oğlu, dayı oğlu yabancı yoktur. Dikkat ettiğimdir, al almasınlar, el sıkışamazdı ama şey böyle, el sıkışamaz. Bunlar nasıl gösterebilirim oturan da diğer